Karia suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Karia, o şiddetli ses çıkararak çarpan. Nedir Karia? Karia'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar didilmiş renkli yün gibi olur. İşte o gün tartıları ağır basan kişi. Evet o kişi hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif çekeninse anası haviyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Kızışmış bir ateştir o.